Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Zeynep Çetin'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Bulgar akordiyonist Angel Marinov'dan dinlediğimiz bir akordiyon ezgisiyle başladık. Geçen hafta programın sonunda bugün için tıpkı benim gibi bir akordiyon sever ama benden farklı olarak akordiyonu da ustaca çalabilen bir akordiyonist arkadaşımın program konumu olacağından söz etmiştim ve bugün programda ee, sevgili arkadaşım Zekiye Yılmaz ile Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü Fotoğraf Derneği'nde birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz Zekiye Hoş buldum. Herkese merhabalar. Ee, programın başında dinlediğimiz Ezgi sanıyorum... Angel Marinov'un bestesiydi değil mi? Yanılıyor muyum? Evet, Angel Marinov'un bestelediği bir halk dans müziği olan Raçenit. Raçenit, tamam. Ee, şöyle yani Angel Marinov'un sizin müzik yaşamınızda önemini biliyorum. Ee, onu konuşacağız ama... E, önce yani kısaca yaşam hikayenizden söz eder misiniz Bulgaristan'da doğduğunuz? Tabii herkese merhabalar tekrardan. E, öncelikle bu programa katıldığım için e, size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, hayatıma nasıl girdiğini, neler kazandırdığını <gülüyor> anlatacağım. Bulgaristan'da doğdum. Türkiye'ye eğitimi tamamlayıp da geldim. Ne zaman geldiniz? 23 yaşındaydım geldiğimde. 1900. 1993. 93'te geldiniz. Tamam. Evet ve yeni mezun hemşireydim o zaman. Evet. Mesleki kariyerime ağırlıkta yoğun bakım hemşireliği, ilk yardım eğitmenliği gibi mesleki kariyer üzerine devam ettim. 6 ay önce de emekli oldum. Herhalde, ne güzel. Programın alt başlığını da müziğe başlamak için hiçbir yaş geç değil olarak tespit etmiştik birlikte. Akordiyonla tanışmanız nasıl oldu? Tabii ki çok zevkli anlattığım bir konu. Ee, henüz konuşmayı bile bilmiyorken babamın abim aldığı akordiyon e, ile başladı. Ee, i̇lk canlı müzik olarak dinlediğim ve duyduğum ilk müzikti. Küçüklüğümde nedenini bilmiyordum ama en çok sevdiğim müzik akordiyon ile çalınan müzikti. Ve bu hiç değişmedi. Hı hı, ne güzel. Beni hala en çok heyecanlandıran, Hı -hı. İç dünyam ile dış dünya arasındaki köprü, geçiş, bağ bana göre en iyi akordeon ifade etmektedir. Daha sonra incelediğim sinir bilime göre ses bir enerji biçimidir ve iç kulak hücresinin içindeki kuart kristalleri tarafından piezoelektrik yoluyla mikrovoltluk elektrik eylem potansiyeline dönüştürme, oluşuyor. Böylece beyin tarafından algılanan hı hı. ve insan beyninde müziği takdir yeteneği Gelişim. olduğu ve tabi bunun bebekler üzerine hatta yapılan deneyler deneyimlerle doğrulanmıştır. Çok güzel. Zamanla akordion müziğinin büyük hı hı. dünyasına sadece dinleyerek değil çalarak da dahil olmak istedim. Hı hı. Fakat mesleki yoğunluğum ve çeşitli sebepler nedeniyle ancak 2018 yılında başladım. 2018. Evet ve daha sonrasında benim için gerçekten hayatımın en keyifli ve he <gülüyor> heyecanlandıran hı hı. günler oldu. Çok güzel. Ömür boyu unutamayacağım deneyimler yaşadım. Bu nedenle dilerim. Hı hı. <gülüyor> hı hı. Ee, Devamı tabii. bundan sonra da hayatınızdan evet, koruyacağım yani hep olur. Kalbimde taşıdığım bu yani duyguyla gerçekleştirmek isteyen Herkes duyduğu heyecandan ilham alır ve bu nedenle evet. e, başladığımız gibi bu nedenle müziğe başlamak için hiçbir zaman geç değil i̇yi, diyorum. Iyi, çok güzel. Şey, şöyle Bulgaristan'da koro müziğinin çok yaygın olduğunu biliyorum. İşte, Ruhiz Dostlar Korosu'nu 2000'li yılların başında Bulgar kökenli bir kadın şef çok kısa bir süre yönetmişti Ahter Destan. Ankara'dan evet. gidip geliyordu çalışmalara. Müthiş disiplinli ve yetenekli bir insandı. O anlatmıştı. Yani Bulgaristan'da neredeyse her sokakta bir koro olduğundan söz ederdi. Akordiyonun Bulgaristan müziğindeki ve yani günlük yaşamdaki yerinden söz eder misiniz? Tabii Zeki, ki, Hocam. Tabii ki akordiyonun Bulgaristan müziğindeki yerini anlatmak için şu cümleyle başlayabileceğimiz Zaten orada her Hı -hı. kişi, her üçüncü kişi anlatımını şu cümleyle başlar. Evde küçük bir akordiyon vardı... <gülüyor> <gülüyor> ve devam eder ve her evde e, yani her evde halk müziği çalar Hı -hı. ve halk müziğini vazgeçilmezdir akordiyon e, ve Ayrıca müzik dünyasında Bulgar müziğinin özel bir yeri vardır. Hı hı. Akordiyon müzik eğitiminin vazgeçilmeyecek bir enstrümanıdır Bulgaristan'da hı hı. ve e, ayrıca da her düğünde ve özel toplantılarda mutlaka akordiyon vardır. Hani bizim ülkemizde de bağlama... Bağlamanın e, olduğu yerde yani? Bulgaristan'da akordiyon vardır. Hemen her evet. evde bir bağlama <gülüyor> vardı Anadolu'da ya da öyle başlıyordu söze konuklarım işte dedemin bağlaması, dayımın bağlaması. <gülüyor> evet, evet. Çok güzel. Peki hangi Marino kimdir? Yani kısaca söz eder misiniz? Bulgaristan Akordiyonunda sanıyorum babası da çok ünlü bir akordiyon ustasıydı değil mi? eğitimde de eğitimde, çok önemli. Çantı, Şimdi Angel, Angel onu, onu devam ediyor. Yoğundan devam ediyor. Ha. Çok büyük bir zevkle anlatır Angel Marinov'u. Angel Marinov, Bulgar akordiyonist, Hı -hı. bayanist, Hı -hı. bandoneonist ve bestecidir. Hı -hı. Hı -hı. Bulgaristan Plodif müzik, dans ve sanat akademisinde akademisyendir. Çok güzel. Ve iki tane e, uluslararası e, büyük akordiyon organizasyonlarının daha sonra buna değineceğiz tabii hmm. ki e, Bulgaristan delegesi ve e, Seci kurul üyesidir. Çok, çok güzel. Hmm. Prestijli uluslararası yarışmalarda e, ödüller almıştır. E, müzik besteler e, vesaire. Çok güzel tamam. Şöyle hani İstanbul'da geldiği bir günde Angel Marinov'da programında konuk etmek isterim. Hatta birlikte ağırlarız. Çok büyük bir, değil bir Bence hak ediyor tabii, bunu. Tabii çok büyük bize. Tamam anlaştık. Evet. Peki Angel Marino'dan bir akordiyon ezgisi daha dinleyelim mi? Siz anons eder misiniz? Tabii Angel Marinov'dun birinci bölüm Misli suitası geliyor. Misli düşünceler anlamına geliyor dini el tamam Diniers. Türkiye'nin ilk akordiyon derneği, akorderin kuruluşunda aktif rol aldınız, kurucu yönetim kurulu üyesisiniz. Hatta dernek başkanımız sevgili Aliz Ali El Yavut bu derneğin kuruluşunda sizin önemli bir katkınız olduğunu her zaman söylerdi. Ben de derneğin kuruluşundan beri akordiyon sever bir üye olarak ben de size çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bir başka programda akordiyeri de detayıyla konuşuruz ama daha Peki. çok işte bugün akordiyonun hayatınızdaki yeri ve tıldığınız uluslararası etkinlikleri konuşmak istiyorum sizinle. Peki. Sanıyorum 2019 yılıydı değil mi? ilk uluslararası yarışmada ülkemizi temsil ettiniz. 2018'de başladınız ve hemen bir yıl sonra... E, uluslararası bir etkinlikte ülkemizi temsil ettiniz. Fahseder evet. misin? Tabii, tabii tabii. Nasıl e, evet, e, çok seviyor olmama rağmen e, Akordiyon eğitimi 2018'de başladım. <gülüyor> e, ve 2019 yılında hocamın verdiği ilham ve destekle e, Angel Marinov'un e, az önce bahsettiğim iki büyük e, köklü organizasyonun e, bir tanesinin çatı altında Portekiz'de yapılan 69 numulo Dünya Kordon Yarışmasına hmm. 36 yaş üzeri amatör kategorisinden iyi Kategorisi. temsil Çok ettim güzel. ve e, bu sanırım e, yani böylelikle ilk Türk katılımcı oldum. Çok güzel, harika. Bu, e, Organizasyon yarışmasında. Hı hı. Ee, yarışmada kazandığım derecenin bir önemi yoktu aslında benim için. Hı hı hı. Ee, orada olmak hı hı. E, ve asıl kazanım dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden yetenekli akoridonistler ve akoridonistler. Yoğun tutuklarıyla tanışmak, hı hı. E, onlarla aynı çatı altında olmak, yüreklerimizin Değil. bir attığını şey. hissetmek, hı hı. ömür boyu unutamayacağım bir deneyim oldu. Çok güzel. E, yanı sıra ülkemizi de... E, yani ülke, temsil etmek de güzel bir duygu. Temsil çok heyecan vericiydi. E, tabii ki bunun yanı sıra ülkemizde de kurulacak ilk Akoryon Derneği'nin bir sebebi olmuş oldu. Tabii, ne güzel. Ne güzel. E, evet. Zaten biliyorsunuz hani e, özel bir üniversitede yüksek lisans programı olarak açıldı. Tabii. Bunlara vesile olmak da ayrıca bir onur evet. ve gurur verici. Kesinlikle. Teşekkür ederim yani. Ee, sağ olun valla <gülüyor> ben de bir akordiyon severi olarak size çok teşekkür ediyorum. Aziz hocamın emeğinde tabii ki. Tabii tabii çok kıymetli. Ee, çok değerli. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Tabii. Ee, bugün akordiyonun hayatımdaki yerinden birazcık daha ha, tabii, bahsetmek tabii. istiyorum. Tabii ki, tabii, tabii. Ee, ha. Akordiyon sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde Hı -hı. yapılan organizasyonlara gitmek çok kıymetli sanatçılarla tanışmak ve bağlamda da kendimi daha iyi tanımama vesile oldu. Tabii. Hayat boyu kendimi eğitmem gerektiğinin öneminin farkına vardım. Ve yeri gelmişken de CIA'nin başkanı Mirku Batari'nin sevgili Mirku Batari'nin bir sözünü söylemek istiyorum ki çok katılıyorum buna. Evet. Müzik ve kültür kendinizi geliştirmek için en iyi seçimlerlerdir diyor evet. ve akordiyon her yeteneği aydınlatacak mükemmel bir araçtır diyor. Hı. Mirko Paterini akordiyonun onağanüstün teliyle gelen müzik doyurucu bir haz verir. ...birinci yükseltir ve hmm. beynin sağ ve sol lobunu da çalıştırır aynı tabii, zamanda. Tabii her iki el kullanılıyor tabii, çünkü tabii. aynı anda. Kondisyon gerektiriyor, konsantrasyon gerektiriyor. Dolayısıyla hani ölemi insanın ruhuna Sindik da yok. çok iyi gelen bir unsur. sesin ötesinde kendisi de bir şifa kaynağı aslında düşünürse. Tabii tabii, tabii. Doğru, tabii. Peki şöyle hani iki tane akordeon federasyonu Hı -hı. var dedik ki kısaca anlatır mısınız... Farkları nedir? Biraz. Dünyadaki e, birçok organizasyon ve e, kurum var ama e, iki büyük o örgütlenmelerin e, hani başlıca olanları Konfederasyonlar. E, konfederasyonu olarak e, CIA dediğimiz e, yani Uluslararası Akorganistler e, Konfederasyonu. Konfederasyon. Yüzyıla yakın bir geçmişi olan ve bu sene 76. Dünya Kupası'nı gerçekleştirdiler. Ve bizim derneğimizin de üye olduğu Diğer CMA dediğimiz konfederasyon dünya medalı kordon evet e, o da bu sene 73. kupasını gerçekleştiriyor. Çok güzel. Her iki organizasyonun dünya kordon kupası yarışmaları e, düzenliyor Hı. ve e, Farkı ise e, CIA'nın sadece altı e, kategorisi var. Hı. Yani onu özellikle... üst ustaların yani, yer aldığı... Tabii tabii. Altı kategori şu şekilde ustalar, genç ustalar, virtüözler, hmm. genç virtüözler, oda da toplu müziği icra edenler hmm. ve e, uluslararası dijital akordeon profesyonelleri. Diğerin, diğeri. diğeri de tüm müzik profesyonelleri ve amatör kategorileri var. Yani Ustalarda var ama amatörlerde katılabiliyor. Hem ustalar katılabiliyor. hem amatörlerde katılabiliyor. Hmm eee katı... severler orada hı hı. oluyor. Yani e, çocuklar katılıyor, Her yaştan insanlar. İnsan yani 80 katılıyor. yaşında bir insan bile görebilirsiniz orada. E, Portekiz'de ben ona o yarışmaya gitmiştim. Zaten benim 2019'da orada vardı. 2019'da oradaydım. Evet. Peki şey Avrupa kökenli aslında, değil mi bu konfederasyonların merkezleri tabii, tabii. Her çıkma? tabii. Evet. Avrupa kökenli. Şeyleri, Aynen. Tamam. Bir de şu yani siz çok sayıda dili de gayet akıcı biçimde konuşuyorsunuz işte en son birkaç geç geçtiğimiz ay bu yaban uluslararası gelen konuklarımızı bir tekne gezisinde ağırlamıştık. Söyleşiler yapıldı orada fark ettim. Bu hani Bulgaristan eğitim sisteminin getirdiği bir şey mi bu çok dillilik yoksa özel bir çaba mı sizinki? Yani kaç dil biliyorsunuz dediniz. Evet, 4, 5, <gülüyor> yani şöyle çeşitli derecelerde beş dil biliyorum. Tamam. Genel genelde Bulgaristan eğitim sisteminin hı -hı. sağladığı eğitim üzerine özel çabalarla Tabii. diyelim. Hı -hı, hı -hı. Belki de yer gelmişken söyleyebilirim. Tabii özel çabalar ile biraz yapay dil olan Esperanto hmm, eğitimi aldım ve onun sayesinde birçok farklı dil konuşan insanlarla ortak bir iletişim sağlayabiliyorum. Esperanto'nun da böyle bir Tabii. katkısı. Oldu. Çok yaygın değil ama değil mi Esperanto? Çok yaygın değil. Önemli. Yok, İstanbul'da şey da vardı Esperanto dili konuşan arkadaşlarım hatta yapay Kurslar vardı. Yani ha. çok işe yarıyor. Çok kıymet veriyor. Çok Çünkü güzel. O eğitim almışım. Harika yani. Şimdi Peki şimdi bir akordiyon ezgisi daha dinleyelim mi? Ne var sırada? Eko ve Selinof Tango Al Espacio. Tamam. Dinliyoruz. Tango müziği deyince e, tabii benim ilk anda aklıma Astor Piazzola geliyor. Şimdi, e, bir Astor Piazzola yorumunda Viktor ve Elena Menliki dinleyeceğiz. Libertango 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün diğer yılmazla birlikteyiz. Katıldığınız uluslararası akordiyon etkinlikleriyle devam edelim mi? Hani bu yıl İtalya'daydınız diye biliyorum değil mi? En son sözler misiniz? Bosna'dan önce İtalya'daydınız. <gülüyor> tabii tabii tabii evet. Sonra Temmuz Bosnaya'da ayında da İtalya'da uluslararası bir sanat festivali <gülüyor> olan Arte Amista yer aldım. orada keman duettim Fulya Yaman hanımla birlikte katıldık. Peki. Art benim gibi amatör enstrüman çalan, dans eden, şarkı söyleyen ve sanatın değişik dallarında uğraşan düzen, insanlar için düzenlenen tamam. bir Hı -hı. festival. Özelliği de bu. Oradaki herkes hobi amaçlı çalıyor, söylüyor ya da dans ediyor Çok ve güzel. yaş sınırlaması yok. Sadece profesyonel için değil yani amatörler Hı -hı. için düzenlenen bir festival. Çok keyifli bir festival. Çok güzel. Şimdi Bulgaristan'da doğdunuz hani çocukluğunuzdan beri akordiyon var hayatınızda yani en azından işte ailede akordiyon çalan insanlardan dinlediniz. Evet. Ee, Avrupa'da birçok akordiyon festivaline, yarışmasına katıldınız. Yani Avrupa ile ülkemizi karşılaştırdığımız zaman ne söyleyebilirsiniz? Türkiye'de de müziğinin durumu nedir diye sorsam. Peki, Tabii. Peki, Türkiye'de katıldığım çatısı altında organizasyonların yani etkinliklerine bakarak Türkiye'deki akordiyon müziğinin durumu şimdilik başlangıç seviyesi genellemesine sığar. Sebebine gelince biliyorsunuz ki akordiyon ülkemizde yeterince tanınmıyor. Aynısı. Eğitim müziğinde ve müzik eğitiminde de hak ettiği yerde e, olmayışı Hı -hı. E, bunun için büyük doğru, bir zamanlar. Evet. Ve e, burada yeri gelmişken e, değinmek istiyorum e, özel çabalar ile e, biliyorsunuz hocamız Aydın Yavaş e, evrensel müzik okulunda özel Hı -hı. metotlarıyla e, eğitim veriyor. Ee, burada lütfen e, affedersiniz ismini bilmediğim Söyleyeyim. ve bildiğim insanlar var özel çabayla eğitim veriyorlar e, ve dünya genelinde bu anlamda bu e, aslında emekliyoruz akordion olarak. Başlangıç evet. Deyiz. Tabii ki ömrünü akordionla geçirmiş, besteleyen, beste yapmış, eğitim vermiş insanlar da var Türkiye'de ve iyi ki var. Hı hı. Bundan sonraki zamanlarda gerçekleştireceğimiz çabalar ile akordionun. Hak ettiği, yere, hak ettiği yere alacağını evet. umuyoruz. Değil değil mi? <gülüyor> bir okulda Bir okulda olmasını <gülüyor> istiyoruz. Yer almasını istiyoruz. Ve bunun için çabalarımız var. Çok iyi. Peki Bulgaristan'da eğitimde akordeon yaygın kullanılıyor değil mi? Tabii i̇yi ki. Hocam. Başta demiştik. gel yani evet. cümlesini işte üçüncük işte evet. bir akordiyon var diye Aslında... başlıyor ve bu akordiyon Bulgaristan'da 0-2 yaş kreşlerde başlıyor. O kadar erken. Evet pedagojik yöntemlerle bilinçaltına müzik çok akordiyon müziği kullanılıyor hı hı. ve tabii ki ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerinde de bu devam ediyor. Türkiye'de de bu Cumhuriyet sonrası köy enstitülerinde akordiyon çok yaygındı. Görüyoruz fotoğrafları evet. onlarca çocuk kucağında akordiyonlarla ama ne yazık ki köy enstitüleri kapatıldıktan sonra eğitimde yani yeterince akordiyon ağırlığı kalmadı. Değil mi? Ne acı ama çok acı. mümkün. Bence yani çabalıyor göstermek e, gerekiyor. Tabii. Değil mi? Tabii, çok çabalamak gerekiyor. Doğru. Yani e, sesinizi duyması gerekiyor etkililerin. Doğru, doğru. E, şey, e, en son 5-9 Eylül'de yani bu ay Bosna'daydınız. E, bahseder misiniz kısaca? E, çok büyük zevkle. Evet, evet. E, en son 5-9 Eylül e, Bosna evet. Hersek'te. E, e, Ceyin tamam. e, 76. Dünya Akordion Kupasında evet e, Türk akordionistleri temsilen misafir olarak katıldım ve e, organize ettiği e, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri e, e, bu kupayı e, izlemek tanıklık etmek e, çok keyifliydi ve e, bundan ötürü çok mutluyum. Ee, burada e, bu fırsatı bana verdiği için hı hı. <gülüyor> e, tabii ki gene hocam Angele Morinova, e, başkan Mukhtarinyev ve e, de, yardımcısı Alexander Selivanov'a çok özel teşekkür ediyorum. Çok ee, onlarla e, oradayken eyken Babil'den sonra programına katılacağımı söyleyince hı hı. E, burada dinleyeceğimiz programda e, çalmak e, için evet Çok e, müziği bize hediye ettiler. Sağ olsunlar. E, dolayısıyla çalan herkes bu müziğe kalbini ve ruhunu kattı. Çok güzel. Umarım sizler de yani dinleyicilerimizde de dinlerken tadını çıkarsın. Tamam. Mirko Patteri'nden bir şey dinleye, dinleyelim mi başkan? Tabii ki sayın başkanı e, sayın Mirko Patteri çalıyor olacak. E, Strambotto Senza Parole da hangi kategorilerde yarışmacılar yeteneklerini gösterdiler? Programın belli bir yerinde buna değinmiştim. Ee, hmm. Altı kategori. Evet, hmm. altı kategori ustalar e, yeteneklerini gösterdiler. Buradan hepsini kutluyorum. Çok sev. E, Çaladığı müzikler dünyanın çok seçkin konser salonlarında çalınıyor. Hepsi çok çok özen çalışmışlar Anladım. ve çaldıkları müzik sizi mutlaka günün sıradanlığından uzaklaştıracaktır dinlerken. Bir örnek dinleyelim mi? Sıradan ne var şimdi. Tabi orada birinci kategoride olan usta kategorisinde çalan ve 76. Dünya Kupası'nı alan Sırbistan'dan Luka Simic Dinliyoruz. Tamam. Eserin adı? Eserin adı Dance Diabolik. Diabolik Dans. Tamam. Evet. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Meslek hayatınızı sürdürürken diğer taraftan akordyon hayatınızda yer alıyordu. Yani akordyonun mesleğinize ve tabii özel hayatınıza neler kattığını sorsam. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> akordiyon mesleği hayatıma da özel hayatıma da kattıkları yani saymakla bitmez. <gülüyor> akordiyon eğitimi devam ederken müziğin iyileştirici gücü üzerine de eğitim aldım. E, ruh sağlığı için e, yüzyıllardır müzikle tedaviler uygulanmış biliyorsunuz ve hmm. ülkemizde de dağılım şifalarda e, örnekleri var. Bu konuda akademik araştırmalar da var. Yapılan e, akademisyenlerimizin yaptığı alıştı, e, araştırmalar üzerine e, tedavi yöntemler de geliştirilmiş. Bunun için metotlar da var. E, özellikle çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda Müziğin çeşitli fonksiyonlara e, uygun yöntemlerle tedavisi söz konusu. Ve bu bağlamda mesleki bilgilerime, müzik bilgilerimi de e, birleştirerek e, insana yaklaşım ve hastaya yaklaşım da bir e, tabii ki çok büyük bir desteği oldu. E, ve bununla birlikte gelecekte yapmak istediklerim var. E, hani müzik dünyasına ve insana takmak buna. Yapmak istediklerim var. Heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> Peki şöyle siz akordiyon eğitimine devam ediyorsunuz hala bildiğim kadarıyla evet, değil de, mi? Tabi tabi bir de özel hayatımda akordiyonla daha çok e, renklendi. Muhteşem akordiyonistler canlı hı, olarak gündüm. Tabi bunların e, tamamı zaten e, cana şifa ruhu kadar kıyasınız. Kesinlikle. Ki. Evet akordiyon eğitimine Bulgaristan Plovdiv Müzik Dans ve Sanat Akademisi'nde... Yani angere evet akordiyon sınıfında devam ediyorum. Çok güzel. Peki şey günde kaç saat akordiyona ayırıyorsunuz? Şimdi emeklisiniz herhalde değil mi? Çok evet, dönüş hızlısınız. E, tabii. <gülüyor> <gülüyor> değişiyor tabii ki yani bu 5 dakikayla 2 saati bulabiliyor bazen. Çünkü çok önemli egzersiz değil tabii, mi? Akordiyonda çok deniyorum. önemli. Ee, değişiyor. Bir de şunu merak ediyorum hani Türkiye'nin derneği kurarken bir başka hedefiniz daha vardı. İşte Türkiye'ye özgü bir akordiyon markası üretmek. Bulgaristan'da var mı üretilen yani Bulgaristan'a ait bir akordiyon markası var mı yoksa onlar da dünyanın bilinen markalarını mı kullanıyor akordiyon ustaları? Bulgaristan'da da akordeon bir akordiyon markası yok. Onlar da dünyanın bilinen hmm. akordiyon markalarını kullanıyorlar. Tamam şey aslında hani bu programda sizden de birkaç akordeon ezgisi dinletmek isterdim ama babilden sonra dinleyicilerini bir sonraki radyo buluşması için sizden bugünden söz alayım. Tabii tamam, yani bu anlattık. kadar eee <gülüyor> e, yarışmacıların arasında eee almak ee, istemedim bilerek. <gülüyor> olsun. Şey şimdi bir akordeon ezgisi daha dinleyelim mi? Yine siz anons eder misiniz? Tabii. E, Felix Lee Atlanta Black. Süper. <gülüyor> Dinliyoruz. bir e, akordiyon ezgisi daha dinlesek mi? Sırada ne var? Siz anons eder misiniz yine? Tabii Çin'den Lijui. <gülüyor> Bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün Akordiyon Derneği'nden tanıdığım sevgili arkadaşım Zekiye Yılmaz konuğum oldu. Onun akordiyonla uzun yıllardan beri süren yolculuğunu konuştuk. Zekiye Yılmaz'la bundan sonra da akordiyonu konuşacağımız programlar yapmayı istiyorum. umarım buna fırsat buluruz. Bundan sonra buluş. Da... Evet. Peki son olarak hani genelde müziğe ve hani özelde de akordiona başlayacak olanlara neler önermek istersiniz Zeki hocam? Ya benim e, önerim şudur, önce Türkiye'de akordion eğitiminin bir müzik eğitimine kazandırılması çok isterim. E, i̇kinci bütün anne ve babalara sesleniyorum, lütfen çocuklarınızı bir enstrüman eğitimine dahil ediniz. Hı hı. Enstrüman e, ilgisi olmayan e, çocuklarınızla lütfen müziği seyrediriniz. Müziğin iyileştirici ve ilham verici gücüne, e, gücüne inanın lütfen. E, müzik duygulara seslenir ve duygulanım yaratır. Ve tekrardan başlakaç noktam benim moddum e, ve hiçbir zaman başlamak için geç değildir. Değildir değil mi? Değildir. Çok güzel. Çok, güzel. E, çok teşekkür ediyorum. Rica Şöyle ben de çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadınız ve Babil'den sonra konuk oldunuz. Yani bundan sonra da sizi programıma konuk etmeyi gerçekten çok istiyorum. Son olarak peki ne demek istersiniz ee, Babil'den sonra ve Açık Radyo dinleyicilerine? Akordiyon için e, bir dörtlük tamam. söyleyebilirim. Kendi, kendi gönlümden gelen e, pırıl pırılsın gökyüzünde, denizin coşkusunda, çiçeğin en özünde, cennetin en içinde, bir müziksin evrenin sesinde. Çok güzel. çok teşekkürler. Ben de Tekrar. çok teşekkür ediyorum. Haftaya programda iki konum olacak. Kromas Korosu'nu program takipçilerim aslında yakından tanıyorlar. Grubun kurucu şefi Başak Doğan daha önce iki kez program konuğum olmuştu. Başak Doğan evet. ve arkadaşları Bokal Akademiyi 2020 Ekim'inde kurdular ve bu yıl 22-27 Ağustos'ta ilk kez bir akapella ...festivalle İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıktılar. İstanbul'un sokakları, meydanları, parkları ve konser mekanları... ...Hollanda'dan Uruguay'a, Türkiye'den Danimarka'ya... ...23 ülkeden gelen 550 vokalist ve müzisyenin şarkılarıyla şenlendi... Festivalin sanat yönetmeni Başak Doğan ve festivalin genel koordinatörü Ezgi Barhan haftaya program konuğum olacak. Festivalde yapılan birbirinden güzel kayıtları sizlerle paylaşacağız. E, Tabi her zaman olduğu gibi umarım bir aksilik olmazsa diye. Babil'den sonranın bütün kayıtlarına programın YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Babil'den sonra Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Zeki Hocam programı hangi şarkıyla eserle kapatacağız yine siz anons edebilir misiniz? Osman şöyle diyelim bir Rus duet tamam. Bosna Hersek'te yer aldı ve ödül aldılar. Çok güzel. Norton Lights diyelim. Tamam tamam. E, programı sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. E, haftaya pazartesi 13'te sizlerle radyolarınızın başında buluşmayı canı gönülden istiyorum. E, umarım bu hafta her şey olamasa da çoğu şeyler gönlünüzce olur. E, çok güzel müzikler dinlersiniz hafta boyu. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercümment Gürçay Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Zeynep Çetin'e teşekkür ederiz.